Şimdi Türkiye'de biz davetçi olarak eee sıkıntı yaşıyoruz. Hangi sebepten sıkıntı yaşıyoruz? Gidiyoruz diyoruz. Kales-i el ve Cemaat'ten geliyoruz. Kur'an Sünnet. Ya onları biz çok işittik, çok duyduk. Ya bak biz farklıyız. Ya geç onu. Neden? Bizden önce bizim markayı, bazıları kullanmışlar. İkna edememişler. Derken biz sıkıntı yaşıyoruz. Bunu şu örnekle anlatmaya çalışırsam hatta internete yayınladım. Biliyor musun paylaştığımı paylaştığım mı? 5 Japon Müslüman olmak için Türkiye gelirse adını koydum. Hayır. Şimdi bak düşünün 5 tane Japon İzmir'e gelecek hocam İslam'la tanışacak. Birer ay kalacaklar 5 ayrı kişinin evinde. Bir ay sonra ülkelerine dönecekler ve orada durum değerlendirilmesi yapacaklar. Havaalanında kimler var? Tekfirci var. Selefi var. Partici var. Nurcu var. Tarkatçı var hocam. 5 beş tane Japon geliyor. Hepsi birine koluna tutuyor. Evlerine gidiyor. Ders mers falan. Bir ay sonra Bunlar iniyorlar Japonya'da karşılıyorlar toplantı salonu ilk tarkatçı çıkıyor tabii sarık cübbe <gülüyor> düşün şöyle bir Japon var hocam arkadaşlar diyor bizim bir şeyhimiz var diyor el sünnet ve cemaat diyor ona bağlanın diyor tövbe alın diyor ee, bizim gece zikirlerimiz vardır diyor ondan sonra tutsuz çorbalarımız vardır diyor ee, biz Allah'ı zikrederiz diyor işte sünnet budur diyor. ve yarın diyor kıyamette diyor. O ıı, tantanalı ıı, pozisyonda sıkıntılı anda şeyhin eteğine tutuyorsun. Zaten orada herkes şeyhini tanıyor. Hop cennete gidiyorsun. İslam budur diyor. Siz şöyle alalım diyor. Yani reklam yap. İslam anladığı dini anlatıyor. Partici çıkıyor. Şurasan rozet. Arkadaşlar diyor bu iş siyasetle olur diyor. İslam eşittir siyaset diyor. O da kendi anladığı dini anlatıyor. Demir ki arkadaşımıza katılmıyorum diyor. O yanılıyor diyor. Ama ikinci de gelmediniz mi? Evet. İkincisi de Kur'an Evet. Ne oluyor? Giyinişler farklı. Söylenler farklı. Neyse devam edelim diyor. O da iniyor. Nurcu çıkıyor hocam. Takım elbiseli. Zaman ve kırmızı bir kitap var. Masaya koyuyor. Arkadaşlar diyor. El Hüsneth'te cemaatten geliyorum diyor. Girişler hep aynı. İlk beş dakika konuşmalar. Bizim de bir hocamız vardı. Amerika'da diyor. Bir menzilde diğer Amerika'da. Hocam böyle din olmaz ya. Vallahi ben kabul edemem. Japon olsam in aşağı derim yani. Türkiye böyle maalesef böyle. O da aynı şeyi anlatıyor. Okullarımız var diyor. Tüm dünyada diyor. Yani kafiler bize kucak açıyor diyor. Şuraya bak hocam kafiler kucak açıyor. Okullar yani çocuklarını okullarımıza gönderiyor. Türkçe öğreniyorlar bunlar. Sanki dinimizin dili Türkçeymiş gibi. Fizik, kimya. Hı hı. Ondan sonra işte sevimli çocuklar yetişiyor. Din budur diyor. Artık zaman, zaman abone yapılır.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 Tekfirci çıkıyor hocam. Bunu yazarken güldüm. Sevgili müşrikler diyor Giriş <gülüyor> <gülüyor> öyle yapıyor ondan sonra. Güzel i̇lk var, aha, ilk e, Tarkaç'ı kafiri dinlemeyin diyor. Ondan sonra. O diyor <gülüyor> işte. <gülüyor> Selefi kardeşler diyor kafire kafir demediği için kafir olmuştur diyor. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi elinizi vicdanza koyun kardeşler diyorum tamam ve sizlere seslenir. Yani bu Japonlar kimi dinleyecek? Yani portakalı soydum ah buna denk geldi gel, gel böyle mi diyecek buyur hocam niye Türkiye bu hale geldi işte hocam konumuz bu ona <gülüyor> ne neden geldi bu hale o vallahi bir vardı, bir gelmiş, hocam, sebep çok kimler getirdi bunu vallahi, bu? hocam dil devrimi yapıldı alimler kesildi bir de şu şöyle bir gerçek var hocam Arapçadan hangi dil olursa olsun ...başka bir dile tercüme yaptığın zaman yüzde beş on anlam kayboluyor. Yani bir şirki ben bir arabanın anladığı gibi anlayamıyorum. Bu dil oradan geldi, binlerce kilometre uzaktan geldi bize. Ve gerçek din de gelmedi. Yüzde on gerçek, yüzde doksan hurafı ile sunuldu. Ama bu din denildi. Ondan sonra yani, ellitine yani, inanayım. İşte biz onu diyoruz. <gülüyor> Selef kardeşine inanacağız. Yani sahabeler böyle yazıyor çünkü... Bak, Allah-u Teala Kur'an'da sahabelere referans vermiş. Eshab-ı hayatına geliyor masama. O tekiler, ben bunu yaptığım zaman o tekilerde İslam dışı mı kalıyor? Vallahi nerede kalıyorlar bilmiyorum. Ama şu güzelliğe olmadıkları Ay, kesin. Şey Karınca vermem lazım ki, ben o takip edeyim, o tekimi bırakayım. Evet. Yani i̇şte, İslam'ın İslam dışında mı kalıyorum? Hocam, Allah-u Teala bak, diyor ki, sizler için peygamberde güzel örnekler vardır. Evet. Demek ki peygamberin hayatına ulaşmak, kolay ve ulaşılmalı. Peygamber hayatını aldıktan sonra peygamberi en iyi anlayan kim? nesi değil mi dayıca? Ha. Çünkü sahabeler peygamberlerin, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın dersine geçen insanlar. Hatalarını Peygamber Aleyhisselam tarafından düzeltilmiş insanlar. Halile sahabeler bu dini nasıl anladıysa ben öyle anlayacağım. Ha diğeri sahabeler anladığı gibi anlamamış, yanlış anlamış. Ben dinsizdir, kafirdir demiyorum. Ama onlar bilmiyorlar diyorum ben. Bize düşen onlara öğretmek. Biz ne diyor sen? da aynı zülfüeddinler. Valla bu böyledir hocam. Yani kafalarına sıkamayız. Biliyorum. İslam ne kadar? Ne kadar ucuz bir şeymiş yani? Hocam burada İslam'ın suçu yok. Burada kesinlikle anlayış problemi var. Ama suçu yok. İslam yaşayanlar ne kadar ucuz yapmışlar. He, <gülüyor> orada haklısın. Ne kadar ucuz yapmışlar? Orada haklısın.